Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 10. Bölüm Değerli dinleyenlerimiz, bir evvelki programda guslün farzlarını okumuştuk. Şimdi guslün sünnetlerini okuyoruz. Guslün sünnetleri 1- Üzerindeki hükmü, dini yani bedende gerçekte var olmayıp dinen var kabul edilen manevi pisliği gidermeye niyet etmek. Ağzı ve burnuna su girecek şekilde, serinleme kastıyla göle veya denize dalıp çıkan Cenabet bir kimse, Cenabetlikten temizlenmiş olur. Ancak guslün sünneti olan niyeti terk etmiştir. 2. Boy abdestine besmele ile başlamak. 3. Boy abdestine başlamadan önce, Elleri bileklere kadar yıkamak. 4. Boy abdestine başlamadan önce bedenin herhangi bir yerinde bulunan pisliği gidermek. Böyle yapılırsa o pisliğin yıkanırken bedene yayılması önlenmiş olur. 5. Üzerinde pislik olmasa dahi ön ve arka avret yerlerini yıkamak. 6. Bu işlerden sonra namaz abdesti gibi abdest almak. Ancak suyun toplandığı bir yerde guslediyorsa, ayaklarını yıkamayı sonraya bırakır. Guslederken, önce bir abdest almak farz değildir. Çünkü ayet-i ciliyle de geçen temizlenme emri, yıkanmakla meydana geleceğinden abdest almaya bağlı değildir. 7. Bütün bedeni üç defa yıkamak, bir defa yıkamak farzdır. 8. Suyu dökmeye baştan başlamak. 9. Sonra sağ omuza su dökmek. 10. Daha sonra sol omza su dökmek. 11. Bedeni yıkarken ovalamak. İmamı Malik rahimehullah'a göre gusülde ovalamak farz ise de diğer imamlara göre farz değildir. Çünkü ayet-i celilede geçen iyice temizlenin emri Sadece bedeni temizleme hakkında olduğu için bu hususta ovalamak nazar dikkate alınmaz. Nitekim şu hadisi şerifte bunun delilidir. Cübeyr İbni Mut'im radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında gusül suyunun miktarı hakkında sahibi kiramdan bir cemaat çekiştiler. Bir kısmı ben başımı şöyle şöyle yıkıyorum diye mübalağa yapınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana gelince, şüphesiz ki ben başıma üç avuç su döküyorum buyurarak, ovalamaksızın da guslün tamam olacağını ifade buyurdu. Pis elbiseyi yıkarken ovalamak gereklidir. Zira necaset onun içine işlemiştir. Fakat beden elbise gibi olmadığından bedeni ovalamak, Müstehaptır. 12. Abdeste olduğu gibi uzuvları peş peşe ara vermeden yıkamak. 13. Uzuvları sırayla yıkamak. Alimlerin ekserisi, Gusül'de bir tertip, sıra gözetmenin şart olmadığı görüşündedirler. Zira ayeti celiyedeki temizlenme emri kayıtsız şartsız bildirildiğinden suyun bütün bedene ulaştırılmasıyla gerçekleşmiş olur. Bu da gerçekleşince insan sorumluluktan kurtulmuş olur. Ancak tertibe riayet sünnettir. Nitekim Ayşe radiyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten yıkanırken ilk başta ellerini yıkar, sonra namaz abdesti gibi abdest alır ancak ayaklarını yıkamaz, sonra tenasül uzvunu ve ona isabet eden meni gibi pislikleri yıkar. Sonra parmaklarına suya sokup, onlarla saçlarının diplerini hilallar. Sonra elleriyle üç avuç suyu başına döker, sonra bütün cildi üzerine suyu akıtır, sonra ayaklarını sudan uzak bir yerde yıkardı. Yine Hz. Ayşe radiyallahu anha validemiz şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten gusledeceği vakit, Önce ellerini yıkamakla başlar, sonra sağ eliyle soluna su boşaltıp avret yerini yıkar, sonra namaz abdesti gibi abdest alır. Ondan sonra su alarak parmaklarını saçlarının diplerine kadar sokar, tamamen ıslandığını anladıktan sonra başına üç avuç su döker. Ondan sonra da vücudunun diğer kısımlarına su dökerdi, arkasından ayaklarını yıkardı. Bu sağlam rivayetlerden anlaşıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gusülde riayet ettiği bir tertip vardır ki o da şöyle sıralanır. Gusle başlamadan evvel elleri yıkamak sünnettir. Çünkü onlar temizlenme aletidirler. İkinci olarak tenasül uzvu yıkanmalıdır. Zira orası necaset bulunma ihtimali mevcut olan bir bölge olduğundan orayı yıkamadan Diğer vücudunu yıkadığında pislik her tarafına yayılabilir. Ayakları suyun biriktiği yerde bulunan kimse, mai müstamel yani kullanılmış sudan sakınmak için ayaklarını yıkamayı bütün bedenine suyu döktükten sonraya bırakır. Yıkanmaya evvela başından başlar, sonra sağ omuz, sonra sol omuz, daha sonra bütün beden üç suyla kaplama yıkanılır. Guslün Edepleri Abdestin adabı sayılan şeylerin tamamı guslün de adabı sayılmıştır. Ancak gusülde kişi kıbleye yönelmez. En çok dikkat edeceği edepse, avret yerlerini örterek yıkanmasıdır. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah sizi soyunmaktan nehyetmektedir. Kazayı hacet, cünüplük ve gusulden ibaret üç hal dışında sizden ayrılmayan Allah'ın meleklerinden utanın. Sizin biriniz sahrada yıkanırsa, elbisesiyle veya bir duvar parçasıyla yahut devesiyle onun ardına geçerek örtünsün. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizin biriniz bir sahrada ve kendisini örtmeyen bir dam üstünde yıkanmasın. Çünkü o bir şey görmüyorsa da muhakkak ki o Allahu Teala ve melekleri tarafından görülmektedir. İlâiyü sünen isimli eserde nakledildiğine göre Allâme Şami rahimehullah şöyle buyurmuştur: Bu hadis-i şeriflerde halvet, yani kimsenin görmediği yerde örtülmesi gereken yerden maksat, göbekle diz kapağı arasıdır. Hatta kadının bile halvette, bu kısmın dışında kalan yerleri örtmesi gerekmez. Nitekim kadının evde tek başınayken başını açmasına ruhsat verilmiştir. Ancak mahrem, yani evlenmesi ebedi olarak yasak olmuş kimselerin yanında, ince bir başörtüsü giymesi evladır. Yukarıda zikredilen hadis-i şerifler, insanlar içinde yıkananın örtünmesi gerektiğine açıkça delalet etmektedirler. Özellikle, Cabir radiyallahu anh'tan rivayet edilen, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, hamama peştemalsiz girmesin, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, eşini hamama sokmasın. Hadis-i şerifi, Şu fetvaları haizdir. 1- İnsanlar içinde yıkananın avret yerini örtmesinin şart olduğu. 2- Erkeğin peştemalle hamama girmesine müsaade olduğu, kadının bir özür ve zaruret olmadıkça, evinin haricindeki bir hamamda soyunmasının caiz olmadığı. 3- Etrafı kapalı bir yerde, yalnız başına yıkanırken soyunmaya gelince bu caiz görülmüştür. Nitekim... Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kere Eyyub aleyhisselam çıplak olarak yıkanırken üzerine altından şekirgeler düştü. Eyyub aleyhisselam hemen elbisesinin içine onları elleriyle toplamaya başladı. Bunun üzerine Rabbi'ona ''Ey Eyyub, şu görmekte olduğun şeyden ben seni zengin kılmamış mıydım?'' diye nida edince, Eyüp aleyhisselam, evet zengin kılmıştın ve lakin senin izzetine yemin ederim ki ben senin bereketinden müstani olamam dedi. Enes İbn Malik radıyallahu anhtan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz İmran oğlu Musa aleyhisselam suya girmek istediği zaman avretini suda örtmedikçe elbisesini çıkartmazdı. İşte bu hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre soyunmaktan nehi, zaruret olmamakla kayıtlıdır. Dolayısıyla abdest bozmak, taharetlenmek ve gusül gibi hallerde soyunmaya ruhsat verilmiştir. Nitekim peygamberlerin de bu şekilde yıkandıkları hadis-i şeriflerde zikredilmektedir. Bununla beraber tamamen soyunmayıp mümkün mertebe örtünmek daha eftal olur. Çünkü bu, Allah'a karşı edebe riayet ve Allah'tan haya etmeye daha uygundur. Nitekim Behs İbn Hakim babası vasıtasıyla dedesinin radıyallahu anhum şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir kere ben "Ey Allah'ın peygamberi, avret yerlerimizin hangisini örtelim, hangisini örtmeyelim?" diye sorduğumda "Avretinin tamamını hanımın veya cariyenin dışında herkesten koru." buyurdu. Ben ''Ya Resûlallah, insanlar birbirinin arasındayken nasıl örtünelim?'' diye sorunca, ''Kimsenin avretini görmemesine gücün yetiyorsa, kimse onu görmesin.'' buyurdu. Ben tekrar, ''Ya Resûlallah, birimiz tenhada olduğumuz zaman nasıl yapsın?'' diye sordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah, utanılmaya insanlardan daha layıktır.'' buyurdu. İşte bu hadis-i şerif, karı kocanın bir arada yıkanmalarının, ve birbirlerinin avretine bakmalarının caiz olduğuna bununla beraber mümkün mertebe örtünmenin eftal olduğuna delalet etmektedir. Zira Allahu Teala açık olan kimseyi gördüğü gibi örtülü kimseyi de görmekte de çıplak gezeni edebi terk edici olarak örtüneni de edepli olarak görmektedir. Dolayısıyla mümkün mertebe edebe riayet etmek gerekmektedir. Nitekim Yala radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahrada peştemalsiz yıkanan bir kimse gördüğünde minbere çıkıp Allahu Teala'ya hamd senada bulunduktan sonra şüphesiz ki Allahu Teala çok utangaçtır. Çok örtülüdür. Utanmayı ve örtünmeyi sever. O halde sizden biriniz yıkanırken örtünsün buyurdu. Hasılı kelam, Kerem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Eyyub ve Musa aleyhi ve gibi peygamberlerin tenha yerde yalnız başına çıplak olarak yıkandıklarını, yadırgamadan bize anlatması, bunun bizim şeriatımıza da uygun olduğunu ifade etmektedir. Çünkü bu uygun bir şey olmasaydı, elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklardı. Dolayısıyla, Yalnız yıkanırken örtünmeye irşad eden hadis-i şerifler iftaliyete hamledilir. El eşbah isimli fıkıh kitabında zikredildiğine göre gusül yapması icap eden kadın erkeklerden gizlenecek yer bulamazsa guslü tehir eder. Teyemmümle kılıp sonra fırsat bulduğunda gusül ederek namazını iade eder. Bu durumda olan erkekse tehir etmeyip yıkanır ancak taharet yapması gerektiğinde örtünecek bir yer bulamadığı takdirde tahareti terk eder. Hükmî necaset, görünen necasetten daha kuvvetli olduğu için guslü terk etmez. Kadınlar arasındaki bir kadın, erkekler içindeki bir erkek gibidir. Diğer bir görüşe göre ise, erkekler ve kadınlar kendi cinsleri arasında yıkanmak için bir peştemal veya benzeri bir örtü bulamazlar ve böylece avret yerlerini açmak mecburiyetinde kalırlarsa, gusletmeyi sonraya bırakıp namazlarını teyemmümle kılarlar. Sonra tenha bir yer veya bir peştemal bulunca gusledip o namazı iade ederler. Guslün Mekruhları Abdeste mekruh olan şeyler gusülde de mekruhtur. Ancak burada belirtmek istediğimiz en büyük mekruh su israfıdır. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest ve gusülde ne kadar az su kullandığı, Sahabe radiyallahu anhuma bize nakledilmiştir. Nitekim Enes radiyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş müdde varan bir sağ miktarı suyla yıkanır, bir miktar suyla da abdest alırdı. Müdd bir hacim ölçüsü birimidir. İmam-ı Azam ve Irak fukahasına göre bir müdd iki Bağdat rıtlığına tekabül eder. Bağdat rıtlıysa 130 dirheme denk gelir. Buna göre ölçüsü ve tartısı birbirine denk olan mercimek gibi bir mahsulün 260 dirhemini kaplayan ölçüye müt denir. Sağ ise 4 müt miktarıdır. Müt ve sa'nın neler olduğu hakkında çok rivayetler varsa da bugün anlayacağımız ölçüyle abdest suyunun miktarı takriben 1 litre, gusül suyunun miktarı ise takriben 5 litredir. Tabii ki bu suyu israflı kullanmayanlar içindir. Bugün birçoğumuzun abdest aldığımız suyla geçmiş büyüklerimiz gusül ederlerdi. Dolayısıyla bütün Müslümanların abdest ve gusülde su harcarken israftan sakınmaları gerekmektedir. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alan bir adam gördüğünde israf etme israf etme buyurdu. Yine Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Suhat radıyallahu an abdest alırken onun yanına uğradığında bu israf nedir diye sordu. O abdestte de israf var mıdır diye sorunca evet akan bir ırmağın kenarında da olsan israftan sakın buyurdu. El-Muhtar şerhi, El-ihtiyar isimli fıkıh kitabında beyan edildiğine göre, aşırı derecede israfa kaçmadıkça, yukarıda zikredilen ölçü birimlerinden fazlasıyla yıkanmakta caizdir. Ancak mekruh olan israftır. Burada şunu da ifade edelim ki, şeytan bazı kimselere vesvese vererek çok su harcattırmaktadır. Nitekim, Übey İbn i Kâb radiyallahu rivayet edildiğine göre, Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Şüphesiz ki, abdest için bir şeytan vardır ki ona velehan denir. Abdest alırken fazla suyun akıtılmasına sebebiyet verecek bu şeytanın vesvesesinden sakının. Bu vesveseden kurtulmanın çaresi şudur. Sünnet veçi üzere abdest alıp, abdestinin tamam olduğuna itikat ederek, şeytanın vesvesesine kulak vermemek, Ve her şeyde istikamet üzere ifrat ve tefrite kaçmadan orta yollu hareket etmektir. Zira her ne hususta olursa olsun haddi aşmak kınanmıştır. Nitekim Abdullah İbni Muaffel radıyallahu an’tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki yakında bu ümmetin içinde dua ve temizlik hususlarında, haddi aşan bir topluluk olacaktır. Bu hadis-i şerif, Allahu Teala'nın dilediği bazı kayıplardan Habibini haberdar ettiğine ve bu ümmetin hep birden dalalete düşmeyeceğine delalet ettiği gibi, abdest, gusül, temizlik ve duada haddi aşmanın şer an kötü sayıldığını ifade etmektedir. Temizlikte aşırı gitmekten maksat, yıkama ve mes sayısını meşru olandan fazla yapmak veya, vesveselilerin yaptığı gibi suyu fazla akıtmaktır. Hanefi ulemasının beyanına göre, temizlikte su israfı, zarar ve ziyana sebebiyet vermedikçe, tahrimen mekruhtur. Fakat, cami suları gibi vakıf malıysa, o zaman haram olur. Mekruhlardan biri de, Yıkandığı yere bevletmesidir. Nitekim Abdullah İbni Muaffel radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin biriniz yıkanacağı yere idrar yapıp da sonra orada yıkanmasın. Çünkü vesvesenin ekserisi ondandır. Abdullah İbni Yezid radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evde tas içinde idrar biriktirilmez. Çünkü melekler içinde birikmiş idrar bulunan eve girmezler. Bir de yıkandığın yere bevletme, idrar yapma. Değerli dinleyenler, abdest risalesinden Guslün sünnetlerini okuduk. Bir sonraki bölümde sünnet olan boy abdestlerinden, cünüp ve onun durumundaki hayızlı ve lohusa kadınlara yasak olan şeylerden oluşan 11. bölümü okumaya devam edeceğiz. Hepiniz Mevla'ya emanet olunuz. Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 10. Bölüm Sonu